Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayın. Evet açık radyodayız. Dinleyici Destek Projesi özel yayındayız. Canlı yayın stüdyosunun içindeyiz. Saat 11.12 başka bir bloğa geçiyoruz. Çünkü şarkıcı, besteci, ukulele yorumcusu, çeşitli üniversitelerde de caz hocası, Grammy e, jüri kurulu üyesi ve tabii ki en önemlisi bence Açık Radyo programcısı Başak Yavuz canlı yayında. Hoş ben, geldiniz. Bence de. Hoş öyle. bulduk. <gülüyor> ukulele yorumcusu <gülüyor> çok yorulmuş. <gülüyor> <geldim. Evet, evet. gülüyor> <gülüyor> Biz ukuleleyle gelirsin diye düşünmüştük ama. Bu arada Seçil de Seçil de bizim. bizimle birlikte. Dergiden geldim. <gülüyor> <gülüyor> <Dergiden> <gülüyor> Dergi kontenjanından Dergi kontenjanından buraya geldim Valla ukuleleden daha iyi bir şeyle geldim açıkçası ama Yeni. Pazarlık edeceğiz Evet yani. evet yani Aa, hmm. Sen mi bahsetmek istersin biraz Nasıl yapalım Valla şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler Bu kadar zamandır hem sizlere Dünyanın cazını Hem de bir var yapıyorum Yani hem bir caz platformu hem de şarkı yazarları için bir platform. Uzun zamandır kendi bağımsız şirketimden çıkardığım ikinci albüm için uğraşıyorum. Henüz albüm çıkmadı. Nasıl gündemde bir sürü olay varsa benim de başıma bir sürü olay geliyor. Bir evet. şey var gündemde? Yok yani işte. <gülüyor> Ufak tefek şeyler <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> yani görüyorum şu anda mesela Tarkan'ın albümü çıktı. Şirin Soysal'ın bizim camiadan Şirin Soysal'ın albümü bu hafta çıktı. Ama tabii konuşmaya bile... ...artık çekiniyoruz. Evet. Yani bir de bunlar bizim... ...hani Tarkan'ı bilemem ama... ...hani Şirin'di, bendi... Kendi, ...tamamen kendi bütçemizle... ...yani etimizle, tırnağımızla kazıyarak yaptığımız işler... ...ve konuşamıyoruz bile... Ee, o yüzden en burada konuşalım. Burada konuşalım. Peki bu meseleler yüzünden mi gecikti albümler? Yoksa başka bir şey mi vardı yani? Hani seninle ilgili bir durum mu? Yoksa biraz geciktirdin mi? Başak'ın tembelliğinden. Mi? <gülüyor> Yoksa <gülüyor> tembellik mi? Açıkça sormadım. Ömer Bey söyledi. <gülüyor> ya mesela son birkaç haftadır ben masterları dinlemek durumundayım. Masteringleri. Hiç canım istemiyor. Açıkçası. Ya da grafik, albümün grafiğini yine sevgili şarkıcı arkadaşım Sanat Deli Orman yapıyor. Ya kız diyor ki Başak hiç canım istemiyor. Yani hani yapıyorum ama hiç içimden gelmiyor. Hmm. Şimdi ne diyeceksin yap bitir diye sıkıştıracak mısın? E Yani ben de öyle bir şey olmasını istemem ki. Üstelik sen de canın istemezken. E diyoruz ki biraz bekleyelim biraz kendimize gelelim. Ama bu sefer ne kadar bekleyeceğiz onu da bilmiyoruz ki sürekli bir şey oluyor yani. Evet. Pazarlık mevzusu da şu şimdi hı. sevgili dinleyiciler. Albüm henüz çıkmadı. Ben bir senedir fazladır, bir seneden fazladır bununla uğraşıyorum. Ve daha çıkmadan evet başladık oley. Hı hı. Ee, yeni parçaları çalacağım sizlere eğer destek olursanız. Yani sizlerle bildiğiniz pazarlık ediyorum. Ee... İstediğim ama onlar şey... başlattı açtılar eli evet. yani şüphesiz <gülüyor> daha pazarlık kelimesini söylemeden eli açtı biz dinleyicimiz e ben de araya girmek istiyorum iyi bir haberle sabahtan bu ana dek 63 kişi olduk. Aa, bu gerçekten e, bence bu başı başına bir rekordur zaten. Öyle bu mi? kadar kısa zamanda bunu yapıyor onlar. Biz Ge yaptık Ali Bey. Geçen, sen <gülüyor> geçen senenin 3. günü, pazartesi gününün e, sayıyı 164 ile kapamıştık. Bütün günün sayısı. Ve şu anda bir destek geldiğinde 64'ü zaten bu kadar kısacık bir zamanda bir araya gelmiş bile olacak. Sadece 100'ün peşine düşeceğiz bundan sonra. 100 tane toplayabilir miyim? <gülüyor> Toplayabilirsiniz oh, bence. <gülüyor> Karizmamı kurtaralım Zaten yani bu işten doğru düzgün bir maddi ya da manevi <gülüyor> Herhangi bir geri dönüşümüz olmuyor Yani bugün buradan birkaç destekle Ben buradan çıkarsam bu adadan Çok büyük bir manevi destek olacak benim için O yüzden sevgili dinleyiciler Lütfen desteğinizi bekliyorum Evet belki de ee, albüm için de işe yarar değil mi? Yani evet hani böyle motivasyona şey ihtiyacımız, ihtiyacımız, ihtiyacımız var yani. evet. Günlerdir konuştuğumuz yani Bugün üçüncü gün bu işte Üçüncü günün daha başlarındayız ikinci saatte fakat ...ne kadar karanlık ve boğucu bir ortam içinde olursak olalım... ...bu dayanışma ve empati duyguları müthiş yükseltiyor insanı ve direncini artırıyor. Yani ben de bunu açıkça oturduğumuz bu şeyde stüdyodaki yerden çok rahat hissediyorum Eristan'da da Günlerdir paylaşıyoruz saatler saati burada... Ee, o yüzden çok önemli bu yani geliyor da desteklerin evet. geliyor olması e, rastların biraz önce sözünü ettiği rekor çok çok önemli bir şey sıf sayısal bir şey değil bu büyük bir destek var bize bu o korkunç ortamda demek evet. anlamına geliyor. Mesela geçen gün biz e, ders yaptık hemen yolun karşısında yani cumartesi <gülüyor> günüydü biz derse başladığımızdan bir saat sonra olaylar gerçekleşti. ...bayağı dehşet içerisindeydik... ...çünkü biz de Karaköy'de çalışıyoruz... ...o gün dörtte normalde hani destek haftası olmasa... ...benim burada canlı yayın bir şarkım var... ...programım var... dinleme aradım dedim ya ben yine de gelsem olur mu... ...hani sadece orada olayım... ...gel dedi ya kucaklaşırız burada... ...koşa koşa geldim buralarda böyle sizin aranızda... ...bir iki saat takıldım... ...o kadar iyi hissettim ki kendimi... ...diyar evet, evet, arada çok önemli bir şey varsınız. ...yani hep birlikte olacak... ...bilecek bir şey... ...ne yapıyoruz... Evet, birbirimize iyi gelmeye devam ediyoruz. Ee, o söylediğiniz desteksiz konuşurken aslında geldi, telefonu çaldırdınız. Dolayısıyla şimdi taahhüt ettiğiniz parçayı çalma zamanı galiba. İlk parçayı çalalım o zaman. Biraz hmm. mı çalsak acaba? Sekiz dakika diyor. Yapmayalım öyle bir şey. <gülüyor> Yok dinleyicilerimiz zaten <gülüyor> tabii, desteklerini tabii, tabii. veriyorlar. Veriyorlar. Sıtı evet. 212-343-4141. Ne kadar ararsanız o kadar çalacağız. Ee, arayın lütfen. Ee, biz de motive olalım. Bu kadar zamandır uğraştığımız albümden. Henüz çıkmadan e, sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk başta albümün isim e, şarkısını çalalım. A Little Red Bug. A Little Red Bug. You're who you're how In a crowd without a why You're loyal You're light You're few in their eyes You're loyal Don't know what that means. It's not a gift, girl. Even though you think it is, you've taught to be successful, and you don't know what that means. Orası 94.9 açıkradio.com.tr Oradan da internet üzerinden yayın yapıyoruz. Ve 13. radyo günlerinde Başak Yavuz programcı, müzisyen, dostumuz pazarlık ediyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle o dinleyen, arayan üç kişiye çok teşekkür ederim. Evet. Çok çok çok teşekkür Siz, ederim. Onların sayesinde sayımız 66'ya çıkıverdi bile. Evet şimdi tabii... Arayın ki diğer parçaları da dinleyelim. Evet pazarlık devam ediyor <gülüyor> yani. Ya yani. da bıdır, bıdır bıdır konuşacağım burada evet, kafanızı hiç, ütüleyeceğim. 343 41 41 343-4141 41, 41 <gülüyor> arayın. <gülüyor> evet albümünden hiç yayınlanmamış şarkılarının evet. albümünden dinliyoruz şimdi A Little Red Bug. Ve bir yıldır hazırlanıyorsun buna. Evet. Ne kadardır sürüyor bunun çalışmaları ve aynı zamanda ikinci albümüm ve kendi yapım şirketimden çıktı dedin. Evet. Böyle bir şey kurmak neden gerekti? Biraz piyasayla mı ilgili diye merak ediyorum açıkçası. Aslında gerekmedi. Hani ilk albüm Kalan'dan çıkmıştı ve hani hiçbir sıkıntım <gülüyor> yoktu Kalan'da. Bu albümü de yine aslında çıkarabilirdim yine bir şirketten. Ama bu bir şarkım varla birlikte şarkı yazarlarının yani bu sektörün, müzik sektörünün şarkı yazarlarının olan etkisini gözlemlemiş olduğum gerek... ...bir şarkım var programında e, tanıştığım müzisyenler... ...gerek açık sahnemizde tanıştığım müzisyenler ve şarkı yazarları... E, ...onların sürecine dahil olmuş oldum. Kimini uzaktan gözlemledim, kiminin içindeydim birebir. Hmm. E, ve bunun ne kadar aslında bana göre kötü bir etkisi olduğunu gördüm. O yüzden alternatif e, durmayı seçtim. Mesela ilk halbimde bunu yapsaydım bir başarısızlık duygusu üzerine yapacaktım. Tam tersine bir başarı duygusuyla... Ben kendi tabirimle nanik <gülüyor> nanik diyorum. Nanik yapmak bana çok iyi geldi. Kendimi Peki, hissediyorum? Peki kötü etki derken neyi kastediyorsun Başak? Ne demek bu? Çünkü ben şöyle inanıyorum. Hepimizin içinde hastalıklı bir sevilme isteği var. Yani aslında bütün problemin biraz buradan çıktığını düşünüyorum. Yani çok satmak, popüler olmak e, vesaireden ziyade daha içeride böyle herkes beni sevsin, beni çok sevsinler olur mu? E, gibi bir duygu olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Kaç oğlık işte. altmış. <gülüyor> <gülüyor> e, bu şarkı yazarlarının şarkı yazımını etkiliyor. Öyle Müzikal mi? duruşlarını etkiliyor. E, konuştukları konuları etkiliyor. E, bir de bir Ümit oluyor ama ümit iyi bir müzik yapmakla ilgili bir ümidi olmuyor. Daha çok satmakla, daha çok beğenilmekle, büyük bir plak şirketiyle anlaşmakla ilgili bir ümit oluyor. Ve bu uzun vadede zarar veriyor. ...ben böyle gözlemliyorum, böyle düşünüyorum. Evet, yani sistemin genel olarak işleyişine ilişkin bir problemden bahsediyorsun evet. tabii hepimizin... E, ...aslında bizar olduğu hepimizin çektiği, sıkıntısını Oy. çektiği bir şey, evet. Sisteme o telefon her çaldığında müthiş seviniyorum yalnız böyle değişik dans figilleri falan. Sistem evet, baş, <gülüyor> Başta girdiğin, içine girmiş olduğumuzu söylediğin... Ve Karanlık mooddan da bu telefonlar yükseltmiyor mu e, işte vallahi ya? Valla çok Bak, iyi geliyor. Oynamak geliyor içimden. Niye? Çünkü böyle işte bu. Başak durmuyor stüdyoda öyle e, değilim. 40 -40 -40 32. Adeta. <gülüyor> Peki, 32. Peki nasıl bir albüm oldu sence? Biraz bundan bahsedelim. Çünkü çalacağız. Madem pazarlığını da yapıyoruz. Biraz bahsedelim albümden. E, bahsedelim. Tamam. İlk albümü e, onun evvelinde New York'ta yaşadığım için ve hep çaldığımız müzisyenler orada olduğu için orada kaydetmiştim. Hı hı. Ama sonrasında buraya döndüm ve üç seneden fazladır buradayım ve buradaki müzisyen arkadaşlarımla çalıyorum. E, müzisyen arkadaşlarım lafının altını çiziyorum çünkü gerçekten çok önemli arkadaşlarım, dostlarım oldular. E, ve de bu albümü onlarla kaydettik. 28 tane müzisyen. ...var albümde. Ee, hazırlanma... ...sürecimiz bayağı uzundu. Yine... ...kayıt sürecimiz, ondan sonraki editler... mixler e, ...her şey çok fazla zaman aldı. Bir sürü enstrümantasyon denedik yani. Mesela ukulele de var. Diyorsunuz ya ukulele... <gülüyor> <gülüyor> ...kalimba gibi bir Batı Afrika enstrümanı da var. Dijerudu da var hmm. ama... ...bir yerli dörtlüsü de var mesela albümde. Ya da hepimizin cazla... ...özleşleştirdiği işte... Davul var mesela ama dört tane davulcu çalıyor. Bazı şarkılarda iki tane davulcu çalıyor. Dijeri Duyu kim çalıyor? Dijeri Duyu Sadık Elçin diye bir Dijeri ducu. Evet. <gülüyor> Dijeri Duyu arkadaş çaldı. Sağ olsun Oynak Dünyası'nın parçası. Hatta sırada da onu mu çalsak diye düşünmüyor değil mi? Vallahi ilginç olabilir. Çünkü evet. şey de var. Yani biz mesela ben bu Açık Radyo'da e, benim en çok... Ilgimi çeken olaylardan biri. Herkes bir şeyler öğreniyor bu açık radyonun tuhaf macerası içinde. Ben de elbette biliyordum, duymuştum yani Avustralya yerlilerinin, aborijinlerin şeyi olduğunu ama hiç dinlememiş ve görmemiştim. Burada canlı çalıncı gelip böyle <gülüyor> Craig Harris gelip, üstelik Dijeridu ile bize bir açık radyo şeyi yaptı. E, ...Station ID dediğimiz bir tanıtım şeyi de Aa. yaptı. Açık Radyo diye DJ içinden konuşarak yaptı. Çok o merak ettim onu ya. E, ah, keşke e, e, çalabiliriz yani onu <gülüyor> arkadaşlar bilirler onu. Ve evet. şey de mesela bayağı oyulmasının karıncalar tarafından yapılmış olduğunu da öğrendim. Aa. Bu vesileyle evet. Yani onlara oydurtuyorlar karıncaları ağacı... Ondan sonra müzik aleti haline getiriyorlar. Çok ilginç ne bir Ne kadar sürüyor bu oydurma işlemi? Bilmiyorum. Peki. İnanılmazmış. Yani bayağı bir ansiklopedik bilgi bu. Şimdi deyince işte açık radyo böyle bir tuhaf yer. Bunları <gülüyor> ansiklopedi <gülüyor> gibi öğreniyorsun falan. Ben onu görünce ya o Craig Harris'e bu adama muhakkak açık radyo dedirtelim falan dedim ve oturup. ...harika bir şekilde söyledi çaldı... ...arada bir kullanıyoruz yani... ...bulurlar şimdi ah, dinlediler yani. Dijeri Du'nun bir de şöyle enteresan... ...bir e, tarafı var. E, tonu... ...çok kolay değişmiyor. O yüzden bir kayıda... ...gittiğiniz zaman bayağı 10 tane falan... ...dijeri duyalım. Gitmek zorunda kalıyorsunuz... ya bir kararsızlık varsa... ...ya da evvelden mutlaka karar vermek durumunda kalıyorsunuz... ...yoksa garibim Dijeri Du'yu. <gülüyor> bir sürü Dijeri Du... Evet, ...kocaman adlı. da bir alet bayağı yani. Bir yani büyük evet. bir şey öyle. Katlanmıyor da yani. Evet, bana... <gülüyor> Tabii bayağı. De <gülüyor> bir şey. Ben onu O Karina gibi küçücük bir şey zannediyordum. Ya. İlk duyduğum zaman, sonra adam gelince ve kocan Lenduha gibi bir şeyle çok ama ilginç yani. Belki onu dinleyebiliriz bize pazarlığa tabi daha çalmadı, değil mi Bir tane çaldı. Bir tane ama. çaldı. çaldı, çaldı, çaldı. Bir, tane. bir tane daha mı çalsın acaba? Çalar. <gülüyor> Hiç merak etmeyin <gülüyor> evet sen seçin soru başka evet. ne soruyordun? Ee, belki şey konuşabiliriz diye düşündük. İlk senle de e, aslında girdiğimiz bütün söyleşilerde paslaşarak bunu konuşuyoruz. Ve onun dışında da bir müzisyen bulduğumuzda da mutlaka sorduğumuz şeylerden biri. E, şimdilerde bu, bu karanlık ortamda herhalüklerde e, iptallerden bahsediyoruz. Müziğe yer yok gibi gözüküyor buralarda. Sen ne düşünürsün bununla ilgili? İptal edilmesin diye düşünürüm. Mesela biz bu cumartesi bir şarkın varın açık sahnesine eğer İstiklal Caddesi'ne gidebilirsek yapacağız. Yine her ay her ayın son cumartesisi yaptığımız gibi yapacağız. Yeni muhtemelen hiçbirimizin tanımadığı şarkı yazarlarıyla buluşacağız ve şarkılarımızı yapacağız. Şimdi bu şarkılar yazılıyor. Yani her zaman aman Allah'ım ne kadar mutluyum gibi duygularla yazılmıyor bu şarkılar. Yani bu bütün yaşadığımız olaylardan hepimiz etkileniyoruz ve bu şarkı yazımı bizim bunu dışa vurma yöntemimiz. Hani kimisi bağırır, kimisi dizi izler, kimisi küfreder. Biz de şarkı yazarız bunlarla ilgili. O yüzden biz yapacağız. Yani gidebilirsek oraya yapacağız. Geçenlerde mesela yine perşembe günü Nardis'te bir konser vardı. Özo Hal Hocam ve Önder Hocam da bunu çok konuştuk. Yani bu iptallerle ilgili. Ve çocuk felci için bir etkinlikti mesela. Yani bütün gelirleri çocuk felci hmm. araştırmalarına bağışlanacaktı. Şimdi yapmayalım mı bu konseri? Yani yani yapmasak kime faydası var? E, yapsak neyden vazgeçmiş oluyoruz? Ya çok önemli bir soru burada. Evet, dans mı ettik yani o konserde. Hayır. E, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi paylaştık. ...bütün duygularımızı paylaştık ve ben seyircinin ruhunun yükseldiğini fark ettim. Yani hani bunu hakikaten illaki eğlenmek manasında söylemiyorum. Çok Mesela Kübalıları da bilirsiniz. Bazen çok hüzünlü bir duyguyu yine de oynak bir şekilde anlatabilirler. Mesela birazdan çalacağımız oynak dünyada da öyle. Yani. Gayet oynak bir şarkı. Dijeri Duvar ama bir taraftan Serhan Erko gayet oynak bir saksafon sonrasında çalıyor. Soprano saksafonla. Ama aslında bahsettiğimiz şey pek de eğlenceli bir şey değil yani parçadan. O yüzden konserlerin iptal edilmesinden yana değilim bunu da açık net bir şekilde söylüyorum bence çok kötü olsak bile en azından gidip onu paylaşmalıyız çünkü açık radyoda da şunu gözlemliyoruz ki biz bir araya gelince bir şey ifade ediyor hakikaten ve bir araya gelince galiba umut yükselmeye devam ediyor en azından dayanışmanın bir versiyonu olarak evet oynak dünyadan bahsediyoruz siz ne dersiniz beyler? ...burada öyle bir pazarla girdik tekrar. Biz zaten dün neler çalmadık ki... Ne, evet. neler ...bahar şarkılarının... ...biri gitti biri geldi... ...baharı ee. patlattık... ...biz <gülüyor> yasak masak takmadık doğrusu hiç... ...hatta bir ara... Bir ...Ortadoğu'nun kadınlarından oluşan... ...bir set Didem'le yaptık... ...yani da başlayıp... ...Kamilya, Cubran, Feyruz... ...Mamak Kadim, Marikanino... Müzeyyen, senaryo, janet, oh, esim ve oh. hamiyet yüce sesle oh. devam eden bir... de tamamladık. <gülüyor> <matbe 'yle gülüyor> tamamladık yani. Biz de böyle. <gülüyor> evet, de vallahi böyle. <gülüyor> Peki telefonu çalmasından evet. evet, bahsediyorduk gerçekten. pazarlıkta yerini buluyor. Teşekkür insan lafının üstüne. İsminizi göremiyorum ama teşekkür ederim. İyi ki aralığınız, sayenizde sıradaki parçayı dinleyebileceğiz. Evet, Başak da mutlu oluyor. Albümünün çıkması için bir motivasyon en azından. Tam da programın başında da bahsettiğimiz şey. Yani o motivasyonu arıyoruz. Şimdi burada bir Hemen stüdyoda... Hemen telefonu verelim Reşim ve girelim Dijerdu'lu parçaya oynak. Evet. 0212 343 41 41'den bize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız şimdi bekliyorlar. Ne dinliyoruz Başak? Oynak Dünya. Oynak Dünya. Karşıya geç erken ölmüş kedi köpek oynak dünya karşıya geç erken ölmüş kedi köpek Ha uh -huh. tüm seslerine Açık Radyo. Bir tane daha var aslında bundan başka. Açık Radyo diyor içinden. Dijeridu'nun içinden Craig Harris. Onu da buluruz belki. Bu onun ikinci bir şey. Bu da güzelmiş. Evet. <gülüyor> Bayağı pes bir Dijeridu seçmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <diye alttan. gülüyor> Kangur ile Dijeridu öyle dedin. Biz de bulup bir tanesini bulup çaldık. Bir tane daha olacak Selahattin. Tayban da arayacaklar. <gülüyor> Yalnız absürtlük çok güzel yani. Dişeri de diyoruz. Dişeri dolu e açık radyo jingle'ı çıkıyor. <gülüyor> e, bu arada bilemem. tebrik ederim. Şarkı çok güzel olmuş. Aa, evet, Teşekkürler. Bence de öyle. Teşekkürler. Çok, çok güzel edin. olmuş. Arkol da yani acayip bir solo çaldı hakikaten. <gülüyor> Aslında bayağı gürül gürül cazcıdır ama hepimizin içinde de var böyle bir şeyler evet. galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir yere geliyoruz e, mi çıktı acaba bu? Orta doğuluyuz şey? ne olsa. Nihayetinde. Ya böyle bir şeyler çalıyorduk ama ben inatla dijeri du istedim. Dijeri tutucu hmm. gelince bir böyle bir canavar çıktı içinden yani biz de anlamadık. <gülüyor> Hepimiz böyle prova odasında çılgınlar gibi çalıp dans etmeye başladık. O zaman dedik ki böyle bir solo olsun ya yani böyle bir section olsun mutlaka. On üzerinde böyle bir çalışma yaptık. Bu arada telefon çalmıyor bir süredir. <gülüyor> Ama çaldı da yani. Çaldı şimdi çalacak yine. Ayrıca. Çalacak mı? Çalacak çalacak. <gülüyor> tamam. Din, dinleyicilerin hakkını yememek lazım hiç. Çok evet. ciddi takılıyorlar yani. yani daha bu... ne olsun bu kadarcık kısa zamanda 66 dedik en son. Evet biz bir aradayız biz bir aradayken güçlüyüz dedin. Onun en şey ispatı bence Başak yani. Evet. Gerçekten... Yok yani memnuniyetsiz gibi görmek istemem. Çok mutluyum an sen albümü dinlemek için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arıyoruz canavar çıkıyordu evet, bu arada ilk burada mı yayınlandı yani evet. tabi albüm daha çıkmadı evet. yani albüm henüz basmadım ee... bunların üzerinde yayınlarken açık radyo yazıyor Hı. yani şey olmasın diye Güzel, güzel. Ta, ta, Sevindim valla çıkmadan. <gülüyor> <gülüyor> Korsona düşmeyelim. Eskiden de fena değildi. Eskiden de üstüne öksürüyorduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dinletirken. O da güzelmiş. Tabii tabii. Öyle mi yapsaydık acaba? Evet. Ya, hatırlıyorum Necat Bey gelmişti bulutsuzluktan. Felluce'yi ilk kez burada çalmıştı. Ee, Öksürür müsün diye, Öksürür müsün dedim. Öksürmüştüm <gülüyor> <gülüyor> üstüne. Çok iyi fikir. Bir dahaki öyle bir şey yapalım. Evet. evet. Yani bu fikri şey yapalım. Bir daha Bir parça daha çaldığında muhakkak öksürelim. Hatta onu Diğer kaydedelim ben o halini basayım bence çok iyi bir <gülüyor> <ilikim. gülüyor> ilerleyen noktalar. Evet little, little Red Box'tan bahsediyoruz aslında. Oynak Dünya'yı dinledik az sonra. Ee, pek çok parça var içinde ve karma diyorsun. Ee, evet. Pek çok ismini bile bilemediğim bir deneysellikten de Evet sen. Nasıl tekleyeceğimi hakikaten evet. bilmiyorum. Ee, peki... Neler olacak şimdi? Ne zamana düşünüyorsun sen bu albüm çıkarmayı? Bir süredir de bekletiyordun. Şimdi kafanda var mı bir şey? Şimdi dinleyenler için ve dinlemek isteyenler için Evet, soralım. Nisan ortası çıkmasını ümit ediyorum. Hı -hı. Öyle bir ümit içerisinde. Bir buçuk ay gibi bir şey var en azından Yok, dinlemek için. Baya bir aydan az aslında. Bir ay. aslında. Evet Martin ortasında ya, yaşandık, yaşandık. Artık. Ben Martin ortasında olduğumuzu anlamadım. <gülüyor> Sonundayız diyor. zaten. Bence ortasındayız hala iyi tarafından <gülüyor> bakıyorum. Hala bahar izledik. geldi. E, bahar geldi. Bahar gelmedi diyemeyiz. Evet. evet ve bir şarkı var projesi devam ediyor. Belki ondan bahsedebiliriz. Bir çağrın var mı onunla ilgili? Evet, bir şarkım varı belki duymayan dinleyicilerimiz vardır. E, yaptığımız şeye inancım sonsuz. E, benim için bir nevi bir yaşam amacı, bir yaşam misyonu diyebiliriz. O da e, döndüğüm zaman şarkı yazımı ile ilgili bir etkinlik olmadığını e, fark ettim. Bununla ilgili ne yapabilirim diye düşünürken e, bir açık sahne. ...oluşturmaya karar verdim. Zaten bunun örneklerini de... ...New York'ta görüyoruz ki... ...bizim aslında çok yakından bildiğimiz... ...Bob Dylan'dı, John Byers'di... ...Suzan vegaydı ...teşekkür ederiz sevgili dinleyici... <gülüyor> <gülüyor> ...sevinen insanım... ...bunların hepsi bu açık sahnelerden çıkmış insanlar... ...ki yine bilmediğimiz bir sürü... ...bir sürü şarkı yazarı var. Ben de burada bir örneğini yapmak istedim... ...ve sevgili arkadaşım Ceyda Özbaşar Gülşen'e de sordum... ...birlikte... Bunu yapar mısın? Çünkü tek başıma bir şey yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ee, o da dedi ki tamam yapalım ve biz üç sezondur bunu yapıyoruz her ay. Ee, tabii bunun başka bir platforma daha ihtiyacı vardı. Ee, neydi o platform? Açık radyoydu tabii. Ee, açık radyodan başka bir yer olamazdı zaten. Hani hiçbir şekilde böyle bir görüşme dahi gerçekleştirmedik. Hatta e, sponsor olmak isteyenlere de kabul etmedik diyebilirim. Çünkü pek öyle bir iş değil bu. Ee, ya da bizim üç kuruş para kazanmışlığımız olan bir iş de değil. Ee, üç... Kaç yayın dönüyor hani? Üç sene falan oldu işte. Yani açık sahneyle paralel olarak başladı Açık Radyo. Ve o zamandır biridir. E, sözü özü bir. Yani bu bizim noktamız. <gülüyor> Mutlaka sözü... O, daha şimdiden öksürmeye başlayalım. Evet. <gülüyor> sözü özü bir şarkı ben yazarlarını canım. ağırlıyoruz. E, yani herhalde... Yüze yakın belki yüzden fazla şarkı yazarı şimdiye kadar ağırladık. Şimdi şimdi ismi ufak ufak çıkmaya başlayan birçok şarkı yazarı ilk sahnelerini bizim sahnemizle aldılar. Böyle güzel bizi mutlu eden şeyler var. Daha da bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani umuyorum ki ömür boyu yapmaya devam edeceğiz. Yakında işte bu bağımsız şirketten albümlerini de... ...çıkarmaya başlayacağız. Akustik yani bir şarkım var sokakta olacak bir şarkım var. Umuyorum ki görüşeceğiz gerçi Ömer Madaylı ama... ...Açık Radyo'da olacak bir şarkım var. İstanbul'un farklı lokasyonlarında, dışarılarda, sokaklarda... ...böyle kayıtlar yapacağız ve sesimizi duyuracağız. Çünkü, çünkü işte bir şekilde bu sektörün içinde var olamayabiliyoruz. <gülüyor> ya da var olmak istemeyebiliyoruz. Ama bu insanlar var yani sadece dışarıda duyduğumuz üç beş tane albüm çıkan insan değil bir sürü şarkı yazarı var. Bir sürü yani saymakla bitmez. Ama aslında çok bir şey yapamayan insanlar haline mi geliyorlar bu sektörün içinde? E ne yapsın şimdi mesela Kütahya'dan da geliyor. Ne bileyim geçen Bandırma'dan geldi mesela bir memur. Yani ilk defa sahneye çıkıyormuş ama o şarkıları o kadar güzel ki. Şimdi bu adam nasıl ne bilecek ki? Ben nerede şarkı söyleyeceğim ne yapacağım? Ama bir baktık ki adamın bir kütüphanesi var yani kendi yazdığı şarkılardan. Ben bizzat ona albüm yapmak istiyorum çünkü o şarkıları dinlemek istiyorum. yani Kendim hmm. evde ya da arabada dinlemek istiyorum. Böyle bir sürü insan var yani daha bize ulaşmamış da bir sürü insan var. Gelin biz buradayız yani bize ulaşmak çok kolay. Bana da ulaşabilirsiniz bir şarkımların kendi sosyal medyasından da bazen diğdemede buradan e-mail atıyorlar. Yani bize ulaşmak çok kolay. Ve sizi önemsiyoruz sevgili şarkı yazarları. Evet. Cumartesi evet. günü de hatta bir konser var. Eğer evet. iptal olmazsa yapmayı planlıyorsunuz. Evet. Ee, nerede olduğunu söyleyelim. Kafe Mitanni'de. Kafe Mitanni'de, Cafe Mitanni'de. <gülüyor> yaptık. Yani şimdiye kadar hep orada yaptık. Orası çok güzel, samimi. Samimi lafı da çok eskide artık. Yani <gülüyor> kullanırken. Düşünüyorum beş defa ama hakikaten samimi. Böyle evinizin ...bir odası gibi, bir salonu gibi bir ortam. Orada rahat ettik. Hı hı. Turgay da sağ olsun desteğini hiç esirgemedi. Yani... Cumartesi isteyenler... Evet. evet, bir şarkım varı Dinleyebilecekler bir tane de. Evet, Peki. yani daha iyi bir dünya yaratmak isteyenlerin topluluğu... ...işte burada böyle bu tarz ufak buluşmalarla olabiliyor ancak. Hı hı. Yani bu şeyin mevcut... Öldürücü ezici sistemin dışına çıkıp böylesine işbirlikleri, güç birlikleriyle küresel piyasanın dışında kalabilecek çok önemli bu şeyler. Yani demokrasi ve adalet peşinde koşan insanların, daha iyi bir dünya peşinde koşan insanların paylaşabilecektir. Böyle müşterek değerler, ortak değerler çok iyi yani. Evet. Peki var. Ee... Son bir şey daha dinletelim, bir parça daha dinletelim. Onunla bu bloğa veda etmiş olalım. Tamam, bu şarkı <gülüyor> bayağı açıklandı. Programcılarını toplayıp yaptığım bir şarkı gibi bir durum oldu. Ee, Şevket Takıncı, Sumru, Ağır Yürüyen burada, Orçun Baştürk burada, Alper Maral burada, Ben Varırım. Özür dilerim, sizi heyecanlandırayım mı Başak Hanım? 76 kişi. Olay. Hey. Çok mu Pardon. pardon. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Pardon, böldüm ama önemli değil. bölünür Açık. ama böyle bir şey ya. Açık radyo'nun da müzisyen programcılarını sayıyordu sen böldüğün evet. sırada yani. <gülüyor> <gülüyor> bir daha alalım. <gülüyor> bir daha alalım. Sumru ağır diyen Orçun Baştürk... Şevket Akıncı. Başka bir parçada aslında yine Korhan Erer var ama bu parçada yok. Ee, onun dışında Alper Maral e, burada, ben buradayım, Cansın Küçük Türk ve e, Setmeyen Fire isimli biraz gündemle il ilişkili bir blues. Çok düşündük. Biz Türkiye'de nasıl blues çalacağız? Bu ortamda blues nasıl çalınır diye düşündük, taşındık, denemeler yaptık. En son böyle çaldık. Evet öksüreceğiz şimdi ama önce <gülüyor> telefonu verelim. <gülüyor> evet telefon numaramızı söylüyoruz. 0212 343 41 41. 41. man. Yeah. sell all my land. Don't ever forget to sell a cheap sell.